Herkese merhaba. Ee, en önemli konulardan biri olan Kohlberg devam ediyoruz. Arkadaşlar kesin soru gelecek bir yer. Yani %100 hani daha kaçışı yok bunun. O yüzden de Kohlberg'in kuramını çok iyi anlamak gerekiyor. Ee, Kohlberg kuramında birkaç bir şey söyleyeyim size. Ee, önemli olan noktalar. Bir de kuramı daha iyi anlamak için birkaç bilgi vermek gerekiyor. Lawrence Kohlberg Piaget'in yaptığı kuramı birazcık daha genişletiyor. Yani sizinle Piaget'in kuramını konuşmuştuk. Üç tane dönemden bahsediyordu Piaget. Ama Kohlberg bu dönemleri, üç dönem altı tane de evre olarak kuramını ortaya koymuş bir insan. Artı Kohlberg'in kuramında arkadaşlar eleştirilen bazı noktalar var. Onlar da şu. Mesela Kohlberg'in sadece kuramında erkeklerle çalışma yaptığı konusunda biraz eleştiri alıyor. Aynı zamanda birazdan konuşacağız tamamladıktan sonra dönemleri. Mesela kuramında bazı uydurma hikayeler kullanıyor. Yani... E İnsanlara yapay hikayeler söyleyip bunlarla alakalı fikir beyan etmelerini istiyor. Dolayısıyla bu konuda da eleştiriyorlar Kohlberg'i ama şunu söyleyeyim Kohlberg hakikaten bu konuda bir marka. Yani ahlak konusunda daha da üstüne söylenmiş bir kuram daha gelmedi. Kohlberg'in kendisi çok zeki bir insan. Bir aristokrat aileden geliyor ama... Kırklı yaşlarında intihar ediyor çünkü bir hastalığa yakalanıyor. Bununla da mücadele edemedikten sonra kendisini köprüden aşağıya atıp intihar ediyor. Özel bir insandır, özel bir bilim adamı aslında baktığınızda. Peki Kohlberg'in sorularını KPSS'de nasıl anlamak lazım? Biraz burayı konuşalım. Şöyle düşünün, her zaman Kohlberg 3 tane dönemden bahseder. Ve her dönemde 2 tane evre vardır. Bakın bu birinci evre, ikinci evre. Birinci evre, ikinci evre. Bir tane ee, dikkat etmeniz gereken nokta şu. Size bazen dönemlerin adını vermez. Ve der ki Kohlberg'in ikinci dönem birinci evresine göre derse hangi dönemi anlamam lazım? İyi çocuk değil mi? Ya da Kohlberg'in birinci dönem ikinci evresi derse hangisini anlamam lazım? Saf çıkarcılığı anlamamız Gerekiyor arkadaşlar. Bazen böyle sorular karşımıza gelebilir. İkincisi. Kohlberg sorularını çözerken neye bakacaksınız? Gerekçeler. Yani bizim için soruyu çözdüren temel faktör gerekçeler olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Dolayısıyla da bu da bizim için önemli. Ha Size üçüncü bir şey söyleyeyim. Piaget'e dedim ki yaş çok önemli. Yani yaşı bilmeden... Piaget sorusunu çö çözemezsiniz ama Kohlberg'de arkadaşlar yaşın hiçbir önemi yoktur. Çünkü 60 yaşındaki bir adam saf çıkarıcı olabiliyorsa yaş bir kriter değildir dememiz gerekiyor tamam? 3 tane noktaya dikkat edin. <gülüyor> bir şey daha söyleyeyim. Yaş önemli değil ama yine de yaşları yazalım. Mesela gelenek öncesi dönemle başlayacağız. 4-9 yaşı kapsar Kohlberg'e göre. Peki dönemin, gelenek öncesi dönemde baskın olan yapı, Freud'la bağlantı kuracak olursak burada ne baskındır? İt. Arkadaşlar burası aslında Kohlberg'e göre ahlak gelişiminin olmadığı, daha doğrusu insanların çok da ahlaklı olmadığı bir dönem olarak karşımıza gelir. Nelere dikkat edeceksiniz? Tek tek bunları yazacağız, örneklerimizi vereceğiz, ondan sonra da toplu bir örnek yapacağız. İtaat ceza ile başlayalım. Gelenek öncesi dönem. Kohlberg diyor ki, bireysel menfaat ön plandadır. Önemli olan ceza almak ya da almamaktır. Önemli olan ceza almak ya da almamaktır. Şimdi işin rengi bundan sonra değişiyor. Burada ceza almak ya da almamak arkadaşlar çok önemli bir kriter. Diyor ki Kohlberg eğer eğer kişinin ceza alma ihtimali varsa, ceza alma ihtimali varsa kurallara itaat eder. Kurallara itaat eder. Ancak ceza almayacaksa, ceza almayacaksa kuralları ihlal eder. Ceza almayacaksa kuralları ihlal eder ve <gülüyor> bu dönemde niyetler dikkate Alınmaz. Niyetler dikkate alınmaz. Arkadaşlar ne demek istiyoruz nelerden bahsediyoruz biraz <gülüyor> bunu konuşalım. Şimdi e, Kohlberg'in itaat ceza evresi dediğimizde aklımıza gelmesi gereken temel nokta ceza almak ya da almamak kriteri. Yani buna bakmamız lazım. Çünkü şunu da ekleyelim. Kohlberg'in itaat ceza evresinde olan bir insan cezayı göze alamaz cezayı göze alamaz. Cezayı göze alamadığı için kurallara ne yapar? İtaat etmek durumunda kalır. Ama eğer ki ceza alacak, ceza almayacaksa kuralları ne yapar? İhlal eder. Şöyle düşünün. Yolda gidiyorum. <gülüyor> yolda giderken kırmızı ışık yandı. Baktım ki orada polis var. Bakın gerekçemi söylüyorum. Gerekçem Polis orada olduğu için ceza yememek için eğer kırmızı ışıkta duruyorsam itaat cezadır ama aynı şekilde Eğer polis yoksa ve ben kırmızı ışıkta geçiyorsam bu da itaat cezadır Bakın her ikisi de itaat ceza mantığını ortaya koyar tekrar söylüyorum yani benim gerekçem ya orada polis var şimdi bana ceza keser o yüzden ben kırmızı ışıkta durayım diye. Bu mantıkta yapıyorsam yani bu mantıkta itaat ediyorsam itaat cezadır. Ama polis olmadığı için ceza almayacağıma emin olduğum için ben kuralları ihlal ediyorsam bu da itaat cezadır. Şöyle düşünün kopya çekme davranışı mesela yani okulda illaki böyle olmuştur mesela düşünün kopyaları hazırladın niyetin gayet kötü tamam mı? Ama sınıfta 5 tane gözetmen var üniversitede ve ya şimdi bunlar benim kağıdımı alır, sıkıntı olur diyerekten eğer kopya çekmiyorsam bu itaat cezadır. Ama eğer sınıftan gözetmenler çıksa, sınıfta kimse kalmasa ve kopya çekse bu da ne olacaktır? Yine itaat cezadır. Yani dolayısıyla itaat ceza arkadaşlar kriter noktamız ceza almak ya da almamak olarak karşımıza gelecektir. Şimdi bir kral olsanız, tamam despot bir kral olsanız, <gülüyor> bu kral halkını hangi evrede tutmak ister? İtaat, ceza. Çünkü neden? Yani birazcık böyle kurallardan çıktıklarında cezayı arttırır ve ne yapar? İnsanların tekrar kurallara uygun hareket etmesini sağlar. O yüzden de burası aslında hakikaten çok da ahlaklı bir evre değil. Kolbert diyor ki çocuklar genelde itaat ceza evresindedir. Çünkü neden? Annesi ortamdayken yani otorite ortamdayken kurallara itaat eder. Ama annesi ortamdan çıktığında yani otorite ortamda olmadığında kuralları ne yapar? İhlal eder. Her ikisi de nedir? İtaat cezadır. Son bir örnek daha verelim. Mesela şöyle düşünün. Bir kurumda ya da herhangi bir iş yerinde Çalışan biri var, tamam mı? Patron geldiğinde çalışıyormuş gibi yapıyor. Bu nedir? İtaat ceza. Ama patron gittiğinde de bırakıyor gidiyor. Bu da nedir? Gene itaat cezadır. Yani bakın ceza almamak için kurallara uyuyorsa da itaat ceza. Ha Ceza almayacağına emin olduğunda kuralları ihlal etmesi de ne olacaktır? İtaat ceza olacaktır. Anlaştık. Peki devam edelim. <gülüyor> Arkadaşlar gelelim saf çıkarcılık ya da araçsal ilişkiler dediğimiz noktaya Kohlberg diyor ki bu dönemde bireysel menfaat ön plandadır ancak ilk defa başka insanların da başka insanların da menfaati olduğunun menfaati olduğunun farkına varılır ve karşılıklılık karşılıklılık ilişkisi içinde kurallar ihlal edilir. Bireysel menfaat ön plandadır ancak ilk defa başka insanların da farkına varır ve böylece o insanlarla bir karşılıklı menfaat ilişkisi kurar. Yani mantık şudur, sen beni gör, ben seni göreyim, ben de seni göreyim. Arkadaşlar bu saf çıkarcılığın bir boyutunu ifade eder. Yani şöyle düşünün rüşvet mesela doğrudan saf çıkarcılıktır. Yani al şu işte 10 lirayı hadi işimizi hallet. Bak bu kesinlikle ve kesinlikle ne olacaktır? Saf çıkarcı mantığı ifade eder. Ya da mesela düğünlerde takılan altınlar da aslında saf çıkarcılıktır. Yani işte birine altın götürürsün o da sana getirsin diye mantığıyla yapıyorsan saf çıkarcılığa girer. Mesela bazı yerlerde çok enteresan bir şekilde işte sen onu altın götürmediysen isteyenler oluyor falan. Yani baya baya saf çıkarcılık olarak da düşünebilirsiniz. Yani bu her zaman böyledir. Ama sorularda saf çıkarcılığı bir boyuttan daha ele almak gerekir. O da şudur. Arkadaşlar, saf çıkarcılıkta kişi kar zarar mantığı güder. Eğer menfati alacağı cezadan alacağı cezadan daha fazlaysa alacağı cezadan daha fazlaysa kuralları ne yapar? İhlal eder. Ve aynı zamanda saf çıkarcılıkta maddi menfaat vardır. Yani işte para kazanmak, ödül almak. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar saf çıkarcılık aslında ahlaki anlamda en sorunlu olanlardan bir tanesi. Çünkü bunların sıkıntısı şu. Yani büyük büyük yazacağım cezayı göze alırlar. Tehlikeli olan tarafı bu zaten. Mesela itaat cezada ne dedik? Cezayı göze alamazlar dedik. Ancak saf çıkarcılar çok rahat bir şekilde cezayı göze alır. Adam banka hortumluyor. Diyor ki ne olacak ki yurt dışına kaçarım hallederim diyor. E dolayısıyla da bakın ne yaptı? Saf çıkarcıdır değil mi? Yani kar zarar dengesi yaptı ve menfaati daha fazlaysa kendi menfaatini düşündü. İşte bu noktada her zaman saf çıkarcılığı düşünmeniz lazım. O zaman <gülüyor> sorularda... Saf çıkarcılık iki türlü karşımıza gelir. Bir tanesi karşılıklı menfaat kurmaktır. Bir tanesi de kaz gelecek yerden tavuğu esirgememektir. Değil mi? Yani ne de olsa kaz gelecek tavuğu da verelim canım ne olsun diye düşünen insanlar olarak da karşımıza geliyor. Önemli olan her zaman nedir? Kendi menfaatidir. Devam edelim. Arkadaşlar geleneksel döneme geçiyoruz. Şimdi geleneksel döneminde yaşına baktığımızda Kohlberg'e göre 9-14 yaşı kapsayan dönemdir. Ama az önce de dediğim gibi yaşın bir önemi yoktur. Ve Freud'e göre bu dönemde süper ego baskındır. Şimdi iki tane evre var. İyi çocuk eğilimi bir de kanun düzen eğilimi. Burada bakalım iyi çocuk eğiliminde neyin menfaati ön planda? Şundan bahsediyoruz. Diyoruz ki bu dönemde bireyin değil bireyin değil grubun menfaati ön plandadır. Grubun menfaati ön plandadır. Kişi grupta onaylanmak ve gruptan dışlanmamak adına gruptan dışlanmamak adına grubun çıkarlarına uyum sağlar. <gülüyor> grubun çıkarlarına uyum sağlar. Artı, grup derken nelerden bahsediyoruz? Aile, öğretmen, tanıdıklar, Arkadaşlar, komşular, ne bileyim mahalle bunların hepsi arkadaşlar nedir? Gruptur ve bizi etkileyen yapılardır olarak da karşımıza geliyor. Şimdi şöyle düşünün, iyi çocuk eğilimi ya da kişiler arası uyumda. Aynı zamanda ne vardır? Manevi menfaat vardır. Yani sosyal onay ön plandadır. Şimdi burayı biraz konuşalım. <gülüyor> ne demek istiyoruz? Şöyle düşünün. İyi çocuk eğilimi arkadaşlar şunu ifade eder. Hani bizim toplumumuzda bir laf var ya. El alem ne der? Değil mi? İşte el alem ne der mantığı doğrudan iyi çocuk eğilimini anlatan bir durumdur. Şöyle ki şimdi insanlar der ki işte kız çocuklarını büyütürken özellikle ay hanım hanım ol bakayım falan bak. Oradaki hanım hanım ol ifadesi doğrudan iyi çocuk eğilimini ifade eder. Aynı zamanda ergenlerin arkadaşları arasında dışlanmamak adına sigaraya başlaması, alkole başlaması ya da kötü alışkanlıklar edinmesi neyi anlatır? Hangi evredir? İyi çocuk eğilimini anlatır. Yani aslında iyi çocuk çok da iyi bir çocuk değil yani burada baktığınızda. Çünkü neden? <gülüyor> Kişi grubun çıkarları iyi de olsa kötü de olsa gruptan dışlanmamak adına grubun çıkarlarına ne yapar? uyum sağlar. Kişiler arası uyum ifadesi oradan gelir zaten. Başka örnekler de verelim. Mesela bir bankada çalışıyorsunuz, tamam mı? Bankada çalışırken yakın bir tanıdığını gördün. Dedin ki sen gel ben seni öne alayım. Mesela bak bu ifadede ne olacaktır? Hep başkalarını aslında burada grubun çıkarlarına uyum sağlamak esastır. Çünkü şimdi sen onu eğer öne almazsan el alem ne der? Değil mi? Ay bak tanıdığını gördü de ben gittim oraya da bak bana hiçbir şey yapmadı der diye düşünüyorsa gerekçe buysa yine arkadaşlar ne olacaktır? İyi çocuk eğilimini ifade eder. Yani iyi çocuk eğiliminde grubun çıkarları ön plandadır dememiz gerekiyor. Devam edelim. Kanun düzen sanki kanun düzen basamağı bir tık daha ahlaklı gibi. Yani bakalım nasıl bir şey. Burada arkadaşlar birey ya da grup değil, birey ya da grubun çıkarları değil, yasalar her şeyin üzerindedir. Yasalardan kastettiği şey özellikle sözlü yasalar ya da yazılı kurallar. Mesela şöyle düşünün. Gelenekler buna girer. Örf buna girer. Yazılı kurallardan hukuk kuralları buna girer. Dini kurallar buna girer. Ahlak kuralları... Yani dolayısıyla da bütün aslında sözlü ve yazılı kuralların tamamı kanun düzen evresiyle alakalıdır. Arkadaşlar bu dönemde kuralların dışına asla çıkılmaz. Kuralları ihlal edenler kuralları ihlal edenler ceza görmelidir. Kurallar herkes için geçerlidir. Kurallar herkes için geçerlidir. Yani herkesin kurallara bu anlamda uyması gerektiğini düşünüyorlar. Aynı zamanda bu insanlar görev tanımı dışına asla çıkmazlar. Görev tanımı dışına asla çıkmazlar. Biraz örneklendirelim yani <gülüyor> kanun düzen evresinden biz neyi kastediyoruz ya da neye bakmamız gerekiyor? Şöyle düşünün arkadaşlar kanun düzen evresinde kurallar var ve insanlar bu kuralları asla esnetmiyorlar. Ve kuralların dışına asla çıkmıyorlar. Genelde öğrencilerimiz nerede hata yaparlar? İtaat ceza ile kanun düzen birbirine karışır ama nasıl karıştırmayacağız? Şöyle düşünün ben itaat cezada dedim ki Polis varsa kırmızı ışıkta durmak ama polis yoksa kırmızı ışıkta geçmek neydi? İtaat cezaydı. Kanun düzen evresinde olan bir insan ne yapar? Polis olsa da olmasa da durur. Kurallara uyar. Ya da sınıfta öğretmen olsa da olmasa da kopya çekmez. Yani kurallar neyse ona riayet eden insanlardır. Ve kuralların dışına asla çıkmazlar. Şöyle düşünün. Hani... Bir bize şeriatın kestiği parmak acımaz. Neden? Bak kurallar bunu gerektirdiği için kuralların dışına çıkılmaz. Kurallar ne derse onu yapmak gerekir diye düşünüyoruz. O yüzden de bu insanlar görev tanımı dışına da çıkmıyorlar. Mesela bazen devlet dairesine gittiğinizde şey diyorlar. İşte saat dörtte mesaimiz bitti. E bir dakika falan diyorsun yok diyorlar. Hani kesinlikle yarın gelin artık. E ne oldu bakın orada bir esneme payı olabilir mi? Belki. Ama sonuçta bu şekilde davranıyor olmak her zaman hangi evreyi anlatır bize kanun düzen evresini anlatır diyoruz. Şimdi iyi çocukla kanun düzeni biraz kıyaslayalım. Size bir örneği söyleyeceğim. Adamın biri birisini öldürüyor diyor ki e, bizim diyor aşiretimiz böyle istedi o yüzden vurdum. Bu hangisine girer? İyi çocuk mu kanun düzen mi? Kanun düzen olmaz. İyi çocuktur. Çünkü neden? Aşiret dediği şey grup değil midir? Değil mi? Grubun çıkarlarına uyum sağlamak için yapıyorsa bu ne olacaktır? İyi çocuktur. Ama şöyle deseydi, töremiz budur deseydi o zaman ne diyecektim? Kanun düzen evresi olarak karşımıza gelecekti. Anlaştık mı? Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar kanun düzen evresinde... Dediğim gibi yani yazılı ve sözlü kuralların dışına asla çıkılmaz ve bu evrede sıkıntı şu. Piaget'in dışa bağımlı ahlak kuramının daha genişletilmiş halidir aslında burası. Dolayısıyla da burada kişi kurallar ya da yasalar üzerine düşünmez. Yani kurallar doğru mudur, değil midir, geçerli midir, herkesi kapsar mı diye düşünmez. Bu nedenle çok sorgulanmayan bir dönem olarak da karşımıza gelir diyoruz. Gelelim son dönem, gelenek ötesi dönem. Kohlberg'e göre burası 14 yaş üzerini kapsayan dönemdir ve Freud'da kalırsa arkadaşlar burada baskın olan yapı ego olarak karşımıza çıkar. Şimdi sosyal sözleşme evresinde şundan bahsediyoruz. Bakın Kuranlar, Kuranlar artık değişebilir. Toplumsal konsensus ile Toplumsal konsensus yani uzlaşım ile Kurallar esnetilebilir. Eğer Eğer Bir kural Toplum ihtiyacını ya da toplum menfaatini uygun değilse o kural mutlaka değişmelidir. Aynı zamanda sivil toplum çalışmaları sivil toplum çalışmaları arkadaşlar sosyal sözleşme evresine girer diyoruz. Şimdi biraz örneklendirelim burayı. <Gülüyor> Sosyal sözleşme adı üzerinde bakın Aslında insanların bir araya gelerek Ortak bir konuda karar vermesi Ve kanunlar üzerinde değişim yaratmalarını ifade eder Şöyle düşünün Adamlar diyorlar ki Önemli olan birey değil Önemli olan grup değil Önemli olan yasa da değil Önemli olan nedir? Toplum menfaati Eğer yasalar Toplum menfaatine uygun değilse o zaman ne olmalıdır? Değişmelidir. Yıllar önce, 2012 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam, Fen Edebiyat Fakültesinden formasyonu kaldırdılar. Herkes imza topladı, isyan etti, işte dedi bu bizim hakkımızdı, bunun geri gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar öyle bir mücadele ettiler ki 10 gün sonra formasyon hakkı geri geldi. O yüzden de sosyal sözleşme tam da bunu anlatır. Yani birlikte bir araya gelip ortak bir noktaya varmaktır. Yanlışsa kurallar değişmelidir. Geçenlerde Türkiye'de cinsel istismarla alakalı bir yasa konuşuldu. Değil mi? Bakın orada ne oldu? Yasanın geri çekilmesindeki temel mantık neydi? Sosyal sözleşmeydi. Herkesin ortak bir şekilde bu duruma karşı çıkması sosyal sözleşmeyi ifade eder. Mesela... <gülüyor> Grevler, mitingler, eylemler bunların hepsi aynı zamanda nedir? Sosyal sözleşmedir. Şöyle düşünün bu sınıfta atıyorum işte çöp kutusu yok tamam mı? Biz bir araya geldik dedik ki ya bu sınıfta mutlaka bir çöp tenekesi olması lazım deyip böyle bir talepte bulunmak ne olacaktır? Sosyal sözleşmeyi ifade eden durumdur diyoruz. Ya da deniz canlılarının yaşamı işte balıkların avlanma zamanları ne zaman olmalı? Bunu da toplumsal düzeyde konuşuyorsak kesinlikle ne olacaktır? Sosyal sözleşme olacaktır. Gelelim evrensel ahlaka. Burası arkadaşlar peygamberlerin evliyaların olduğu bir aşama. Dolayısıyla da evrensel ahlakta biz şundan bahsediyoruz. Artık yasalar değil İnsan yaşamı her şeyin üzerindedir. Temel yaşama hakları yani adalet, özgürlük, eşitlik gibi haklar her durumda Güvence altına alınmalıdır. Her durumda güvence altına alınmalıdır. Dolayısıyla arkadaşlar burada önemli olan şey insan hayatıdır. Yani aslında insan hayatını da geçtim. Yani bütün canlı yaşamının aslında çok önemli, çok değerli olduğunu düşünüyorlar. O yüzden bu evrede olan bir insan doğadaki bütün canlı dünyasına saygı duyar. Yani şöyle düşünün. Ee, tabii biz modern zamanlarda yaşarken bunu çok fazla hissedemiyoruz belki. Yani işte ne bileyim hayvanlara eziyet edenler, insanlara eziyet edenler falan. Halbuki mesela eski Türk adetlerinde şöyle bir şey var. Ee, eskiden insanlar böyle durgun suda ellerini bile yıkamazlarmış. Hani nehir gücenir, nehir işte incinir falan diye. Ama şu an baktığınızda ahlaki konuda insanlar çok hoyrat. Türkiye'de yapılan çalışmada Türklerin daha çok saf çıkarcı olduğu ortaya çıkmış. Yani hepsinden biraz var ama daha çok yığılma yaşanan yer maalesef saf çıkarcılık. Yani Türkiye'de insanlar karşılıksız pek bir şey yapmıyorlar anlamına geliyor bu. Maalesef sıkıntılı bir durum. O yüzden evrensel ahlaka uygun olan aslında örneklerimiz çok az. Yani genelde soru olarak da karşımıza çıktığında evrensel ahlakın nasıl yıkıldığı, Nasıl hiçe sayıldığını görmek mümkün. Mesela şöyle düşünün. E, üniversitedeydim ben ve Amerika Irak'a savaş açtı. Washington'ın yani Washington Bush'un hiç unutmuyorum böyle mavi bir kravatı vardı. Beyaz bir gömleği vardı falan. Bu zaten şeydir mavi beyaz hani bana güven mesajı vardır genelde o renklerde. Dedi ki Bush Irak'ta dedi insan hakları ihlal ediliyor dedi. Irak'ta dedi insanlar ölüyor. Ve bizim dedi Irak'a kesinlikle insan hakları ve demokrasiyi götürmemiz lazım. Bak hakikaten eğer buşun bütün derdi buysa, Amerika'nın bütün derdi buysa vallahi helal olsun evrensel ahlaktır. Ama Amerika Irak'a girdikten sonra 10 milyon insan hayatını kaybetti. Çünkü Amerika'nın derdi oradaki petrol yataklarıydı. Bu da onların saf çıkarcı olduğunu gösterdi. Yani bakın hep böyle... <gülüyor> Enteresan tezatlar var aslında. Benim çok etkilendiğim bir hikayeyi anlatayım size. E, mutlaka söylediğimde hatırlayacaksınız. Bir tane fotoğraf vardı. Afrikalı bir kız çocuğu 3-4 yaşlarında böyle eğilmiş ve başında bir akbaba bekliyor. Arkadaşlar bu fotoğrafı çeken kişi Jimmy Carter diye bir gazeteci. Adam fotoğrafı çekip oradan ayrılıyor. <gülüyor> fotoğrafı çektikten sonra da Fotoğrafı BBC'ye falan gönderiyor ve çok önemli bir ödül alıyor. Ama ödül aldıktan 3 ay sonra bir mektup bırakarak intihar ediyor. Ve mektubunda şunlar yazıyor. Diyor ki ben aslında o fotoğrafı çekerken sadece kendimi düşündüm. Yani saf çıkarcı. Ama diyor aslında o kızı kurtarabilirdim, o kıza yardım edebilirdim ama diyor bunu yapmadım. Dolayısıyla şu an diyor bunu bununla mücadele edemiyorum. Ve hayatıma son veriyorum diyerek sonlandırıyor. Aslında adamın geldiği son nokta hakikaten evrensel ahlak. Ama maalesef ilk baştaki durum saf çıkarcı olarak karşımıza geliyor. Yani gördüğünüz gibi öyle bir zamandayız ki evrensel ahlaka bile hani doğrudan verebileceğiniz bir örnek maalesef yok. Yani Ama ne var? İşte deprem olduğunda mesela değil mi? Bir şekilde depremde hasar gören insan hasar gören evlere işte zarar gören insanlara, yaralı olan insanlara yardım etmek evrensel ahlaktır. Ama depremde tutup da yıkılan evlerin arasından o insanların eşyalarını götürmek saf çıkarcılıktır. Değil mi? Orada kendi menfaati vardır. Yani her zaman aslında şöyle düşünün. Birazdan böyle bir örnek göstereceğim size. Arkadaşlar bir tane örneği alabiliriz. 6 tanesine de uyarlayabiliriz. Çok rahat bir şekilde. Sorular böyle geliyor zaten. O yüzden lütfen şunu aklınızdan çıkartmayın. Neye bakacaksınız Kohlberg'te? Gerekçeler. Önemli olan her zaman gerekçeler olarak karşımıza geliyor. Birincisi bu. İkincisi şimdi şöyle bir toparlayalım. Dedik ki itaat ceza evresinde ne vardı? Ceza almak ya da almamak. Saf çıkarcılıkta ne vardı? Kendi menfaati değil mi? Ama kendi menfaatini ortaya koyarken başka insanları da kullanabilir mi? Evet. Yani hani bu babasını bile satar yani öyle söyleyeyim. Bunlar o kadar değişik insanlar yani sıkıntılı insanlar. İyi çocuk eğiliminde ne olur? İyi çocukta başkalarına yaranmak için davranışta bulunur. Kanun düzende yasalar ne istiyorsa ona uyar. Sosyal sözleşmede toplumsal birlik ve uzlaşım önemlidir. ...evrensel ahlakta ise insan hayatı ya da canlı yaşamı önemlidir. Şimdi size yani siz de düşünün, size de söyleyeceğim, siz de düşünün. Namaz kılma örneği. Şimdi namaz kılma örneğini bana öyle bir gerekçelendirin ki... ...burada tamamı altısına birden uyarlayalım. Yani mesela itaat ceza evresinde olan bir insan namaz kılmada ne der? İşte ne bileyim saf çıkarcı olan ne der? Evet, ekran başındaki arkadaşlarımız da düşünsünler. Aslında şöyle düşünün, yani bu, bu tarz örnekler bize öğretici örnekler. Yani bir şekilde olayı daha iyi yorumlamanızı sağlar. Ee, ben yap, yapacağım tabii ki bu durumda. <gülüyor> Geri bildirim sizden ekranda alırız. Kafanıza takılan bir şey olursa yazabilirsiniz, problem yok. Arkadaşlar şöyle düşünün, namaz kılma örneğinde. İtaat ceza evresinde olan bir insanın namaz kılma gerekçesi nedir? Cehennemde yanmamak. Cehennemde yanmayayım diye namaz kılıyorsa itaat cezadır. Saf çıkarcı ne der? Oo, cennette huriler, nuriler, andırmakları hop falan derse bak bu da cennetle hani kendi menfaati üzerinden yapıyorsa bu da ne olacaktır? Saf çıkarcıdır. İyi çocuk ne yapar? Elalem görsün der değil mi? Elalem namaz kılıyor desin. Şimdi böyle enteresan şeyler var. Mesela ee şöyle söyleyeyim. Oturuyorsun tamam mı? Ezan okunuyor. Ondan sonra bir anda böyle bir arkadaşınız şey diyor. Ben bir kalkayım falan böyle. Ama ya bak biz bunu bazen abartıyoruz. Bursa'da bir şey söyleyeyim size. Değişik bir adet. Adam kulak kıyar. yer. Yapmadığı şey kalmaz. Ama cuma vakti Özellikle seccadesini koltuğunun altına alır ve göstere göstere Cuma'ya gider. Çünkü neden? Bursa'da bilmiyorum Ankara nasıl ama Bursa'da Cuma'ya gitmeyen esnaftan alışveriş yapmazlar. Dolayısıyla adamın hiç alakası olmadığı halde seccadesini alır ve Cuma'ya doğru gider. Ondan sonra göstere göstere seccadesini gene gelir. Hayır iyi çocuktur. Yani buradaki gerekçe saf çıkarcı da olabilir. Ama buradaki gerekçeye bakacaksınız. Gerekçe ne burada? Elalem görsün diye. Elalem ona namaz kılıyor desin diye yapıyorsa ne olacaktır? İyi çocuk eğilimi olacaktır. Yani dolayısıyla dolayısıyla arkadaşlar sıkıntılı bir durumdur. Yani iyi çocukta hep mantık nedir? Hep böyle sürekli başkalarına yaranmak. Ay aman elalem ne der? Bu mantığı düşünmemiz lazım. Bir şey daha söyleyeceğim. E, Kohlberg... Kadınların da aslında daha ziyade iyi çocuk eğilimde, eğiliminde bulunduğunu söyler. Çünkü neden? Kadınlar genelde toplum baskısından dolayı çok da fazla o grubun dışına çıkamazlar. Dolayısıyla da hani işte ben bilmem beyim bilir. Ya da işte ne bileyim hani eşime sorayım gibi ifadeler ne olacaktır? İyi çocuk mantığını ifade eder. Gelelim kanun düzen evresinde olan bir insan ne der? Allah'ın farzıdır. Kur'an-ı Kerim'de yazmaktadır. Dolayısıyla da bu yüzden namaz kılıyorum derse kanun düzendir. Sosyal sözleşmede ne der? Mesela şöyle düşünün. Namazı insanlara anlatmak, tebliğ etmek. Mesela bu, bu nedir? Bir sosyal sözleşmedir. Ya da mesela atıyorum bir yerde e, cami yoktur. Cami yaptırmak, mescit yaptırmak bunların hepsi nedir? Sosyal sözleşmeye giren durumlardır. Peki... Evrensel ahlak evresinde olan bir insan ne der? Yani Harikasın hocam. Bak şöyle ki, der ki ne cennet ne cehennem. Hani Yunus Emre'nin dediği gibi bana seni gerek seni. O yüzden de burada... Tamamıyla Allah rızası için ne yapmak vardır? Namaz kılmak vardır. Hatta ben çok sevdiğim bir söz var. Şemsindi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki elimden gelse diyor cenneti yakar cehennemi yıkardım diyor. Çünkü diyor insanlar cennet ya da cehennem yüzünden bir şey yapıyorlarsa bilsinler ki daha yolun başıdır. O yüzden... Ee, evrensel ahlakta arkadaşlar herhangi bir şeyin çıkarı yoktur. Sadece onun rızasına uygun bir şekilde yapmak için yapıyorsa o zaman da bu evrensel ahlaktır. Şunu söyleyeyim. Bizdeki tasavvuf mantığı aslında doğrudan evrensel ahlaktır. Yani Yunus Emreler, Mevlana'lar değil mi? Yani bunların hepsi evrensel ahlak mertebesine ulaşmış olan insanlardır. Diye düşünüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde tamamlamış olduk. Bir tane daha örnek yapalım. Kolberg'in <gülüyor> Kohlberg'in hani uydurma hikayeleri vardı ya onlardan bir tanesini yapalım. Kendinizi bir itfaiye eri olarak düşün. Tamam? İtfaiyede çalışıyorsunuz <gülüyor> ve bir yerde çok büyük bir yangın oluyor. İçinde de insanlar var. Tam yangına giderken sizi bir akrabanız arıyor. Diyor ki ailenin bulunduğu yerde bir patlama oldu haberin olsun. Ne yapardınız? Yani ailenin yanına mı gidersin? Orada insanlar var yangına mı gidersin? Ne yapman lazım? Hepsine olur. Hepsine şimdi yapacağız zaten. <gülüyor> İtaat ceza evresinde olan bir insan ne der? Valla eğer ceza almayacaksam amirim işten çıkartmayacaksa ben ailenin yanına gidiyorum der. Ama ceza alacaksa ne yapar? Yangına gider. Saf çıkarcı ne yapar? Cezayı göze alır. Değil mi? O yüzden de ailesinin yanına gidebilir. Ama şu da var. Mesela ya yangına gideyim, oradaki insanları kurtarayım, popüler olayım falan diyorsa bu da nedir? Saf çıkarcıdır. Değil mi? Yani bu şekilde bu gerekçeyle yangına gitmek saf çıkarcılığı ifade eder. İyi çocuk da ne yapar? Ya şimdi akrabalar aradı, gitmezsem ne derler bana? Hayırsız evlat derler. Derse iyi çocuktur. Kanun düzende ne yapar? Görevinin dışına çıkmaz. Benim görevim yangın ele olmaktır, itfaiye ele olmaktır. Dolayısıyla da yangına gider. Sosyal sözleşmeden işbirliği yapılır. Yani şöyle düşünün, mesela akut gelir, kızılar gelir, şu gelir, bu gelir falan ortak bir şeyler yapılır. Ama evrensel ahlaktan ne yapar? Evrensel ahlakta ben söyleyeyim ne yapacağını. Evrensel ahlakta arkadaşlar ne önemliydi? İnsan hayatı. Nerede daha çok insan kurtaracaksa oraya gitmesi gerekir. Dolayısıyla bu da nedir? Evrensel ahlakı ifade eder. Kohlberg'ten. Kesin soru gelecek. Lütfen kaçırmayın. Sadece şu nüanslara dikkat etmeniz yeterli olacaktır. Aynı zamanda örnekleri de unutmayın. Kafanızda hani bir şekilde bunları da hatırlamaya çalışın zaman zaman. Çünkü arkadaşlar bizim için hakikaten önemli bir yer. Kohlberg'in kuramı. Böylece Kohlberg'de bitirmiş olduk. Ve e, devam edeceğiz. Carol Gligan aynı zamanda Freud'tan çok kısa bahsedeceğim. Şurayı ben bir sileyim isterseniz oradan devam edelim. Zaten çok uzun değil orası. İki tane noktaya dikkat etmenizi istiyorum. Carol Gligan, Kohlberg'in öğrencisidir. Kohlberg'in erkeklerle yaptığı çalışmanın aynısını aslında kadınlarla yapar. O yüzden Gligan'da arkadaşlar üç tane dönem vardır. Bunlardan bir tanesi bencilliktir, bir tanesi fedakarlıktır, bir tanesi de ahlak sevgisidir. Freud, ay Freud diyorum, Gligan baktığınızda kadınların üç tane evreden geçtiğini söylüyor ya, Bencillik evresinde arkadaşlar kadınlar kendi istediklerini yaparlar. Ama fedakarlık evresinde kendilerini kurban ederler. Kendilerini feda ederler. Ahlak sevgisinde ise ahlaki değerlere uygun olarak eylemde bulunurlar diye düşünüyor. Bir şey daha söyleyeyim. Gligan'ın arkadaşlar bir e, yaptığı deney var. Erkekler ve kadınlara bir hikaye anlatıyor. Diyor ki, bazı diyor işte köstebek ailesi varmış bir tane. Bu köstebek ailesi diyor bütün bir yaz yiyecek topladı. İşte evlerine hazırlık yaptılar, kışa hazırlık yaptılar falan. Velhasıl kış geliyor. Kış geldikten sonra bunlar sıcacık yuvalarında oturuyorlar. Ama bir gün kapı çalıyor ve bütün bir yaz tembel tembel oturan bir kirpi geliyor. Diyor ki ben diyor sokakta kaldım lütfen diyor beni alır mısınız? Köstebekler üzülüyorlar, dayanamıyorlar ve kirpiyi içeriye alıyorlar. Ama kirpi ya bu bir zaman sonra büyümeye başlıyor ve artık yuvaya sığmamaya başlıyorlar. Carol Gygax diyor ki kadınlara ve erkeklere peki diyor diyor köstebekler ne yapmalı? Erkekler kirpiyi atmayı, kirpiyi öldürmeyi ya da bir şekilde yuvadan dışarıya göndermeyi düşünüyorlar. Kadınlar ise daha ziyade işte yuvayı genişletelim, hatta kirpiye bir tane yuva yapalım gibi ifadeler kullanıyorlar. Arkadaşlar kadınların ve erkeklerin ahlaki konularda farklı düşünüyor olmalarının sebebi nedir? Farklı sosyalleşmelerden gelmeleridir. Yani erkeklerin yetiştirilmesi farklıdır, kadınların yetiştirilmesi birbirinden farklıdır. Dolayısıyla da ahlaki kararları alırken sosyalleşme önemli bir faktördür diyoruz. Tamam mı? Son bir şey söyleyeceğim. Yine Freud diyeceğiz aslında. <gülüyor> Bakın bu zamana kadar anlattığımız ahlak kuramcılarında dedik ki 3-6 yaş arasında ya da 0-6 yaş arasında ahlak gelişimi yoktur. Sadece ahlaki gelişimin 3-6 yaş arasında başladığını söyleyen kişi kimdir? Freud'tur. O da 3-6 yaş arasında süper egonun geliştiğini söyler. Dolayısıyla da ona göre ahlak gelişimi de bu dönemde başlar. Sadece bunu bilmenizi istedim. O yüzden söylüyorum. Bir ufak detay bilgi aslında bu. Ama bizim için sınavda Freud ya da Gligan değil. Ne gelecek? Kolbert gelecek ve Piaget'e gelecek arkadaşlar. Ahlakla alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Müzik